Kıymetli Erkam Radyo Dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı muhabbetle selamlıyoruz, saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere Muhterem Hocamız, Profesör Doktor Ethem Cebeciol Hocamız bizlere tasavvufi ıslahlara başladı. Tasavvufi ıslahlardan bahsediyor. Makam kelimesiyle başlamıştık. Tasavvufta makam nedir, hali nedir, vakit nedir? daha sonra diğer kavramlara da inşallah sıra geldikçe tasafi sıra geldikçe hocamız bize açıklayacaklar muhterem hocam makam kelimesinden devam ediyorduk sılahi olarak dilerseniz oradan devam edebiliriz buyurun efendim euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdillahi rabbil ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain evet muhterem dinleyenlerimiz Allah'ın selamı rahmeti, bereketi ve bütün güzellikler üzeriniz olsun. Amin. Makam kelimesi böyle bir sabitliği ifade ediyor. Şöyle bizim bir değişkenlerimiz olur. Evet. Bir de sabitlerimiz olur. İşte ...en büyük sabitimiz Allah'tır... Evet. ...değişkenler de... ...onun etrafında yer alır... ...ama merkeze doğru çekilir... Evet. ...bunu ben değerlendirirken... ...şöyle ele almak istiyorum... ...şimdi uzayda... ...Profesör Hubble... Evet. ...uzayı gözlerken... ...böyle yaklaşan yıldızlar var... ...bize evet. doğru... ...bizden uzaklaşan yıldızlar var... ...bu... Evet. Yani bize doğru yaklaşan yıldızlar... ...sanki merkez biziz... ...bize doğru geliyor... ...bize doğru gelen yıldızların... ...rengi mavi gözüküyor... ...uzaklaşan yıldızların rengi de... ...kırmızı gözüküyor... Evet. ...yani biz merkez isek... ...bize gelenler mavi... ...merkez mavi... ...ve maviden sonra da siyah renk vardır biliyorsunuz... ...siyah rengin merkezine ile... ...nokta-ü ve dünya kainatta... ...her yerde nokta-ü var aslında... Evet. Merkez Siyaha doğru geliş Açılışlar hep kırmızı sarıya doğru evet. Yeşil de bu ikisinin arasında kalan bölge Böyle gökyüzünde yağmur yağdıktan sonra Bir Ebem kuşağı diye bir şey oluşuyor Gök kuşağı Sörkansiyel diyoruz biz buna Bunun merkezindeki renk Biliyorsunuz mavidir Koyu mavi Ondan sonra indigo mavisi Ondan sonra gelen mavi turkuaz mavisi, oradan işte renk böyle sarı yeşile dönüyor. Ondan sonra yani. kırmızının renklerini alıyor, kırmızı oluyor. Ondan sonra en dış beyaz oluyor. En dış beyaz. En dış beyaz. Yalnız o dışa açılanlar hep değişkenliği ifade ediyor. Merkeze yaklaşanlar da hep sabitliği ifade ediyor. Evet. Makam merkeze yakın. Mesela şöyle izah edeyim ben. Sabır. Bende değişmez bir karakter Değişmez bir yapı olduysa Sabır bende yani. Bu değişmezlik Sabitlik etrafında Bak bu çok önemli Yine benim Sabırım Değişkenleri hala olabilir Yani Sabit böyle İbadette ben çok sabırlıyım Böyle gözüyle iki saat Üç saat namaz kılıyorum İki saat tesbih çekip murakabı yapabiliyorum. Evet. Bir sabitlik var. İbadete sabretmek mesela. Bakıyorsunuz nihayet ben de bir insanım. İnsan merkezli olarak olaya yaklaştığımızda sabır konusunda benim değişkenlerim var. Evet. Yani Yine sabır halbuki makam bende olmuş. Ama ibadet konusunda sabitleşmişim. Bakıyorsunuz dışarıda Böyle bir adam geliyor. Hoşlanmıyorum. Yanındaki arkadaşa şunu münasip bir şekilde uzaklaştır. Yanından sağ diyorum. Evet. Yorgunum diyorum. Bilmem neyim diyorum. Uzaklaştırıyor. Yani onu dışa, uzağa gönderiyorum. O ihtiyacı hissediyorum. Yani sabır makamına gelmiş bir insan sabrın tamamını yapar. Zaten, evet %100 sabrı kullanabilmek zor herhalde. Yok. Peygamberimiz yapmış bunu. Hiç kimse Peygamberimiz gibi olamaz. Evet. İşte makamı değerlendirirken dikkat edin sabrın diye şöyle biraz kaba olacak anlatım da böyle sanki yüzde 51'ini gerçekleştirdik yüzde 49 sabit yüzde 51 sabrımız var yüzde 49 da 49 da sabit olmayan sabrımız var. Evet. Yani hayatımızda yaşıyoruz. ...sabırlı bir insanız... ...ama her konuda sabırlı mıyız... ...hayır, sabırsız olduğumuz yerler var... ...patladığımız yerler var... ...hani sabırlı adamlık... ...imkansız gibi bir şey... E ...şimdi adam sabır makamında görüyoruz... ...ama bu sabırsızlık hareketleri ne oluyor... Evet. ...o zaman biz ikileme düşüyoruz burada... ...bu merhamet için de öyle. Evet. ...yani yüzde elli biri... ...geçebildiysek... ...bizde merhamet artık makam olmuştur... Hatta bunu şöyle de anlatıyoruz. İzah ederken. Şimdi istihareyi görüyor. Hocam istihare yaptım diyor. İstiharede de olumlu çıktı. Falanca kalbi temiz bizzat var. O da istihare yaptı. Kızımı öğlendireceğim diyor. İstihare yaptım. İyi güzel. Hakikaten Allah hayırın mübarek eylesin. İyi bir şey. O da olumlu görüyor. Salih gördüğü en az 4-5 kişiye istihare yapıyor. Ondan sonra istişare. Evet. Eğer istihare ile istişare uyarsa artık kızımızı verebiliriz, evlendirebiliriz. İstihare ile istişare çatışırsa istişareye uygulur. Rüyaya uyulmaz. Rüyaya bakılmaz, rüyete bakılır. Rüyete bakılır. Tısavuhta bir kuraldı, benim tısavvuf sözlüğümde var bu. Evet. Rüyayı bırak, rüyete bak. Gözünün gördüğünü bak tasavuf terimleri sözlüğünde. Orada mi? var. Rüyayı bırak, yete Bu bırak itabak. diye bir hmm. şey var. Kavram var, var. Bir ıstıla terminoloji var. böyle <gülüyor> Gelmiş bir atasözü gibi bir şey. Rüyayı bırak, yete bak. Şimdi hocam dedi istişareler oldu. İstihareler de oldu. Şimdi ne dersiniz? Bu işe ne dersiniz? ha Bunun manası şudur. Bunlar evlenecekler. Böyle aralarında bir uyum gözüküyor. ...yani istihareler... Evet. ...ve istişareler... ...aralarında bir uyum var... ...ama bu uyum şu manaya geliyor... ...yüzde elli bir... ...kavgasız bir hayat... 49 dokuz, yüzde kırk ...kavgalı bir hayat manasına gelebilir... ...ama kavgasız... ...böyle... ...hatırsız, kütürsüz, anlaşmalı bölümü... ...hayatın yüzde elli biri olumlu... Evet. ...istihareler olumlu, istişare olumlu... Yüz kavgasız mı, dövüşsüz mü geçecek... Yok. Peygamberimizin şey... bile hayatında ila ve tahyir olayı var. Peygamberimiz hanımlarını bir ay terk etmiştir biliyorsunuz. İnküntünle hayat hayated dünya diye Ashab suresinde anlatılan ayet-i kerimeler, onun hanımlar anneler hakkındaymıştır. Yani, yani her evlilikte ufak tefek bir şeyler olur mutlaka. Peygamberimiz onca sabır ve genişliğine rağmen hanımlarının Şam kadifesi istemesi karşısında bir tepki ortaya koymuş. Dünyacı oldunuz, seküler oldunuz. Şam kadifesi. Giyimde kalite arıyorsunuz. Evet. Yani hanımlarının böyle biraz daha kaliteli giymeleri konusunda ki isteklerini ve taleplerini Peygamberimiz görmemiş dünya talibi olarak görmüştür. Onun için Ayet-i Kerim'in türüdü hayat et dünya diyor. Dünya hayatını isterseniz diyor. Evet. Düşünün ki biz Hazreti Ömer'in evlerinde görüyoruz. Bakıyoruz. O da ufak tefek böyle çekişmeleri var. Diğer Ashab-ı arasında var. Hem de çok örnekler var. Hep ideal insanlar. O zaman evlenecek istihare ve istihare ve istişare olumlu çıktı. Bu evlilik yüzde yüz iyi. Hayır yüzde yüz değil. Yüzde elli biriyi yani çıtayı aşmıştır. Verebilirsiniz. Ama yüzde 49'da ufak tefek problemler yaşanabilir. Çünkü sen evlendiriyorsun evlendirdiğimiz delikanlı Trabzon olabiliyor kızımız Adana'lı olabiliyor aynı kültür mü değil. değil istersemez bir cultural conflict yani kültürel bir çatışma olacak evet. müzaheme olacak sakafi olarak kültür olarak olacaktır bitti ama şöyle ama böyle Adana'lı olduğu için efendim kız acılı yiyecekleri seviyor ee, Karadenizler de acılı istemez. İşte sofrada başladı. Birisi biber istemiyor, öbürü biber istiyor sofrada. Oradan başlıyor. Giyim kuşam, adet, örf, o kadar çok şeyler, vektörler, o kadar çok faktörler, o kadar göstergeler var ki, o kadar çok parametreler var ki. İşte evlilikte bile olumlu olması %51 evlilik iyi gidecek. Ama 149 üzerinde düşünmek gerekir. Üzerinde biraz mülahazada bulunmak yani, gerekir anlamına geliyor. Yani %100 tamamen Yok. böyle bir i̇şte, Sen bir şimdi aracı. sabır makamındasın. Bir vahitsin Hiç patladığın olmuyor ama sabırlı bir insansın. Evet. Hadi biraz da espri yapalım. Yıllardan evet. beri benim kahrımı çekiyorsun. Estağfurullah. Allah arasın. Hakkını da ödeyemem. Estağfurullah hocam. Ama Estağfurullah. <gülüyor> bakıyoruz bazen sen de şeyleri evet. e, icabında yani sabır emediğin yani. yerler oluyor yani tabi, tabi. o kadar sabırlı tabi, tabi. olmana rağmen tabi, tabi. Tabi, tabi. demek ki sabır makamındadır demek sabırın tamamını yapıyor manasına değil yüzde elli geçmiş manasına geliyor bu yüzde elli unutmayalım evet ama öfkesi Allah için olan hmm. sevmesi Allah için olan diyoruz ama ona rağmen şeytanın ve sese ilka ettiği işte sahabe-i kiram Hazreti var ayetlerle sabit evet Tabii, bir sağlam tabii vesvese ilka tabii, ediyor insan yani peygamberimize felak nasıl okunuyor Oku tabii. diyor Allah orada vesvese veren cinlerden şeytanlardan bahsediliyor tabii. konu peygamberimizin kendisi e, onun yanında biz neyiz ki evet. işte bütün bunları düşüneceğiz bir nihayet biz bir insanız yani tabii. yani iki ayağımızla bu yere toprağa basacağız bunu göreceğiz. ...eksiklerimizle, noksanlarımız, acizliğimizle beraber... ...istediği... ...melek olurduk yani... ...işte 99 melek. tane esma... ...bizde işte adalet esması gerçekleşti... Evet. ...merhamet... ...ondan sonra... ...diyelim ki kerim, el-kerim... ...cömertlik... ...yüzde yüz mü oluyor? Asla yüzde yüz olmaz... ...ama çoğunu elde ettik... ...işte makam deyince... ...bu konsept içerisinde ele alınırsa... ...daha iyi olur... Evet. Aksi takdirde bir insanı, peygamberimiz öyle söylüyor, bir insana %100 iyi demeyin diyor. %100 de kötü de demeyin diyor. %100 kötü de olmaz, %100 iyi de olmaz. Onun için dolayısıyla konuşurken düzgün konuşmak lazım, değerlendirmeleri düzgün yapmak lazım. Yanlış değerlendirme yaparsın, yarın bir gün karşı karşıya gelir yüzüne bakamazsın. Fazla översin, yarın düşman olur diyor. O zaman da senin için problem olur. Mesafe diye. koyamaz mısın? Öte, öl, onunla ilgili de hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Evet, evet. Makamı işte fakir ben bu şekilde almak istiyorum ama her halükarda makam kelimesi mesela özellikle ikamet etmek, oturmak manasına geliyor. Evet. Oturmak da bir sabitliğin ifadesi, yani ifadesi oluyor. Sabitlik. Yani... Sabitlerimiz ve değişkenlerimiz. Hani Diyanet İşleri Başkanlığı Bundan üç sene önce Sayın Mehmet Görmez Bey onun direktifleriyle, onun öncülük yapmasıyla Sayın Mehmet Emin Özaşlar Bey de bununla şey yaptı. Uğraştı biraz. Yani verdiği beyanatlar var. Güzel, çok güzel. Kitabın adı üç veya dört yıl çıktı şöyle. Sabitlerimiz ve değişkenlerimiz diye. Evet. Kültür olarak sabitlerimiz ne? Efendim söyleyeyim, anlayış olarak sabitlerimiz ne? İnsan varoluşı olarak sabitlerimiz ne? Hayat olarak sabitlerimiz ne? Ne bileyim? Ekonomi olarak sabitlerimiz ne? Yani her alandan duruş, sergileme, bakış, efendim söyleyeyim konsept, anlayış, idrak hep bunların kendine göre sabitleri var, sabiteleri var yani ve değişkenleri de var. Sabit bir ayağa olacak yani. Sabit Tabii, sabit bir ayağınız olmazsa. Evet. ...ne hayatı okuyabilirsiniz... ...ne adaleti okuyabilirsiniz... ...ne cömertliği okuyabilirsiniz... ...ne de merhameti okuyabilirsiniz... Evet. ...işte makam o sabitliği oluyor... ...sabitliğiniz varsa %51'i geçtiyseniz... ...artık biz sana güvenebiliriz... ...seninle ilgili... ...görüşlerimiz bizim müsbet olur... ...dolayısıyla yeter ki sen bir %51'i aş... ...bir seviye kazan... ...o seviyeden sonra makam sahibidir... ...deriz... ...ama sonuna kadar değil... ...yani... Olgun insan demek sonuna kadar olgun insan değildir. Çünkü hala eksikliği vardır. Peygamberimizin en mükemmelliyetine rağmen miras güdesinde Allahü Teala'ya vuslatı olmadı. Fakane kabir qusini ew edna yani iki kaşın arası veyahut da yayın iki arasındaki mesafe kadar bir mesafe ile Allah'a bir mesafe kaldı arasında. Ama evet. o, o mesafe ...bizim santimetrik diye ifade ettiğimiz bir mesafe değil... ...kozmik bir mesafe kaldı. Mahiyetini bilemiyoruz ama... Mahiyetini bilemiyoruz. Vuslat, hiç kimse vuslata muvaffak olamadı. Olamaz. Mümkün değildir. Olsaydı ne olur diye soru sordu bir doktor öğrencisi. Allahü Teala'nın tenzihlik özelliği kaybolurdu. Subhan özelliği kaybolurdu. Haşağıdım. Allah şeyin üzerinde ulaşılabilir oldu. Evet. Kavuşulabilir oldu o zaman tenzih o özellik yücelik her şeyden münezzehlik oradan kalkar ya onu bize yaklaştırır antrofomorfiye oluştururuz evet. insana benzen bir Allah tipolojisi ortaya çıkar ve hatta insan tanrılaşmış aşağı. haşa Haşağıdı. onun için en büyük insan şu ana kadar bilimsel verilere göre dünyaya 108 milyar insan gelmiş genetik bilimi böyle ispatladı şu ana kadar. Evet. Hazreti Adem'in şu ana kadar 108 milyar gelmiş geçmiş. En büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme o sellem. bile mutlak vuslata erişemedi. Hep izafi vuslatlar. O evet. vuslat, vuslat konusunda ayrı bir işlemek lazım. Evet. O da ayrı bir kavram olarak. Evet. Gözümün vuslatı ne? Koklamanın vuslatı ne? Dilimle tatmamın vuslatı ne? Ondan sonra kulakla duymanın vuslatı ne? Elle dokanmanın vuslatı ne? Düşüncede vuslat ne? Duygularda vuslat ne? Müslümanlaşmış... ...nefs-i mutmainine elmiş... ...bir nefsin vuslatı ne? Nefs-i nefsin vuslatı ne? Hepsinin ayrı ayrı ya. Tabii. O kadar çok vuslat çeşidi var ki... ...biz vuslatı Allah'a kavuştuk... ...kavuşmadık. Hayır öyle değil. Peygamber'e kavuşmak yok mu? Şeyh'imize kavuşmak yok mu? Nasıl kavuşacağız? Gidip de kucaklamak manasına değil. Ahlakiyle ahlaklanmak, rengiyle reklenmek... İn ikas ve insibal tariki deniliyor ya. Nakşubendilik yoluna Adap kitabında Muhammed bin Abdullah Elhani hazretleri böyle anlatmıyor mu? Evet. Dolayısıyla makamlardaki bu sabitliği izah ederken, anlatırken bu inceliklere riayet etmekte fayda var. Çünkü sabırlı insanda sabırsızlık görebiliyorsunuz. Merhametli insana merhametsizlikler görebiliyorsunuz. Oluyor, olmaz değil. Demek ki sabitler ve değişkenler açısından ele aldığımızda %51'i ulaştığı zaman %50'yi geçtiği zaman ona biz makam sahibi kelimesini kullanmakta herhangi bir beis görmüyoruz. Yüz, yüz, %100 Olabilir. makamın hakkını vermek mümkün değil. E, yani. Yok. Tabii böyle bir şey o yok. O değil. Onu sadece peygamberlere ait bir özellik. Tabii. Onlar onu verdikleri için son nefeste iman garantisi var onlar. Garanti var. Ve hiçbir peygamber unutmayın hiçbir efendime söyleyeyim Allah dostu evliya ne kadar yücelirse yücelsin, ne kadar yükselirse yükselsin, Hacı Bayram Beli Hazretleri, damadı Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'ne evliyanın bir evliyanın bin yıl ömrü olsa, bin yıl seyrisülükle uğrasa, bir peygamberin ayağının topuna bile varamaz diyor. Evet. Durum bu iken, işte bu makamın sahibi, şu makamın sahibi, şudur, budur, bunlar biraz Esad-ı bir lafı var. Yokluk makamında Esad-ı Hazretleri diye Altunuluk Dergisi'nin bu ayki sayısında, Ocak sayısında yayınlandı. Evet. Orada yokluk nedir? Oradan görün. Bunun hakikatine vakıf olduğu için Esad-ı Hazretleri kendi yokluk yanını görüyor. Yüzde 49'unu görüyor. Hiçlik de o oluyor. Hiçlik, Yüzde evet. 51 varlığını görmüyor. Evet, evet. İman demiyor. Bana imanın hakikatine ulaşayım diye ihvana söyleyin de dua etsinler diyor. Evet. O i̇şte olgun bir mümin yüzde kırk dokuz eksiğini görür. Hadis-i şerife göre de cennete koyacağım bir insan bir kulum ona kendi kusurlarını gösteririm ve başkalarının kusurlarını göstermem o cennete gideceğin alametidir. Cehenneme koymak istiyorsam okula da kendi kusurlarını göstermem ...hep başkasının kusurlarını gösteririm diyor. Evet, başkasının kusuruyla meşgul olur. Evet, dedikodu yani. meşgul olur. Dedikodu yapar akşama kadar telefonlarla vut vut tut konuşur. Ondan sonra cehennemi boylar diyor. Dikkat edin. Yani demek ki olgun insan demek... ...kendi noksanlığını görmeye çalışan insan. Ona hiçlik makamı deniliyor. Evet. Eksikliğinin farkındalığı... ...noksanlığının farkındalığı... ...mükemmelliğin farkındalığından uzaklaşıyoruz. Eksik gördükçe... Kemalet artıyor. Kendini tam görünce artık bardak dolmuştur. Üzerine eklenerek bir şey kalmamıştı. Ben tamım diyorsun, kamilim diyorsun. Evet. Ama benim bardak boş sen doldururlar. Dolu bardağa kimse doldurmaz. Dolu diyorsun sen çünkü. Onun için Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki dua bir acizlik duası. Azizet. ondan da Hazreti Adem'in o duası Rabbin Az Zalim Nefise Neriyor. Evet. Azizet. O şeytan da kalkıyor. febime me diyor. Senin beni ıqva etmen nedeniyle ben secde etmedim diyor. Suçu Allah atıyor. Sen, bir Hazreti bir... Adem Aleyhisselam da kendine yüklüyor. Benim nefsim diyor. Peygamberimiz kertenkele eti getiriliyor. Yeni bilir. Halikül diyor orada. İbn Abbas diyor. Hazreti Alefiniz diyor. Evet. Hücresi sadette. Onlar yerken Peygamberimizi de ikram diyorlar. İçim almıyor diyor kabahati kendinde görüyor peygamberimiz nefsine atıyor ben diyor görüyorum ki benim arka, ben arkayı da görürüm, diyor, arka tarafı da görürüm diyor saflarınız gevşek şeytan siyah koyunlar halinde aranızda gezip dolaşıyor diyor ve acaba bende bir kusur mu var diyor Hı, bende bir kusur mu var ki saflarınızı daha net görüyorum evet yani siz suçlu değil ben suçluyum evet yani benim emrim altında 5 kişi var bir şey aksanma mı var Aksama varsa o benden kaynaklanıyor. Bunu böyle görmek lazım. Ailede bakıyorsunuz, hanım zırıltı yapıyor, çocuklar zırıltı yapıyor. E efendim o hasta oluyor, komşu binlemle annen hasta, baban hasta. Bir dön kendine bak, senin ne var acaba? Bende de ne var? Evet. Onlarda ne var deme. Şu Kesinlikle. olgunluğun başladığı sınırlar buraları oluyor. Bunlar hep makamla alakalı, o sabitlikle alakalı yapılanmaları ifade ediyor. Bunlar üzerinde epeyce bir durmak lazım vahidçiyim. Evet hocam, sayın hocam. E, muhterem hocam, bu makam kelimesinden e, devam ediyorduk. Makam diyor, bu yolda ilerlemek isteyenin kendisinden istenilenleri tüm gayret ve iyi niyetle yerine getirmesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri tüm gayret ve iyi niyetle yerine getirmesidir şeklinde de. E, okuyabiliriz. Bunu nasıl anlamak gerekiyor Sayın Hocam? Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Sabitlik evet. olması için yani bir insanda önce ihlas olması lazım. Samimiyet. Merkezdeki değişmezliğin kökü ihlasla alakalı bir keyfiyet. Evet. Yola ihlasla çıkılıyor. Hemen onun arkasında gelen de tevekküldür. İhlas ve tevekkül. İşte Bunlar kişide iyi niyet doğurur. Hep iyi olmak adına Etrafa zarar vermemek evet. adına Hep güzellik adına Hani Riyaziyet niyetiyle ben her gün oruç tutuyorum Mesela ama riyaziyet niyetiyle evet. ibadet niyetiyle değil Niye ben kötü bir insanım Kötü bir insan olduğum için Herkese benden zarar gelebilir İnsanlara benden bir zarar gelmesin Diye oruç tutuyorum Tutmamın sebebi benim bu. İnsanlar benden zarar görmesin. Evet. Yani yukarılarda uçuyoruz. Efendim Biz hmm. nafilelerle meşgulüz. Gecesah kaim, gezgündi gece saim. Öyle bir şey yok. Günahkarım ben. Benim günahımı görüyorum. Onun için her gün oruç tutmaya gayret ediyorum. 360 hmm. günün 260 günü oruçlu oluyorum. Niye? Oruç da insanlar benden zarar görmesin diye. Hmm. Stavronum. O da bir farklı bakış açısı yani tamam. O da öyle. Evet. Belki ondandır, belki şundan, bundan. Bireysel olarak e, benden fiziki olarak zarar görmüş veya da herhangi bir şekilde maddi, manevi zarar görmüş hiçbir insan yok. Yani bireysel olarak ya kimle şey yaptıysak benim bir şeyime kızmıştır. Ben biraz celalli bir insanım. Yani yapı itibariyle. E, böyle bir sesim yükselivermiştir. Bir yerde e, tenkiti biraz alı, aşırı kaçırmışımdır. Efendim söyleyeyim ...yapımda bir celallik var benim... ...kendimde. Olabilir, e ondan o. dolayı... ...böyle işte dudağını büker... ...bana falan. Peki sana bir kötülüğü... ...dokundu mu? Yok. Yok. Hayır. Şu doktora derslerini verirken... ...öz yeleştiri olarak... ...kendimden başlıyorum. Ondan sonra... ...projeksiyon yapıyorum. Psikolojideki projeksiyon... ...metodunu uyguluyorum. Doktora... ...talebelerimi yansıtıyorum. Biliyorsunuz... ...doktora talebelerimi ben... ...dersi dinletirken... ...murakabe... Evet. ...yani zihni Allah'ta toplayıp kalbi Allah'ı yerleştirip baş önde huşu halinde. Huşu demek sohbeti ve dersi. Huşu halinde dinlemek demek. Huşu demek başı öne eğmek demek. Yani Firuz-i kamusuna bakın manası budur. Huşu başı öne eğmek demektir. Evet. Ondan sonra i̇bn Manzur'un lisan olarak arabana bakıyorsunuz. Huşu peçok manası var da birinci manası başı öne eğmek. Sohbetler huşu ile yapılacaktır diye Muhammed bin Abdullah Elhani kitapta yazıyor. Kitapta huşu ile dinlenecek. Huşu neydi? Lugata bakıyoruz biz. Başını öne eğmek. Sohbeti yapanın gözünün içine bakmak değil. Evet. Baktığınız zaman bir nevi şey, profesörler anlatıyor ya. Abraham Mazlo'nun o deneysel psikolojik testlerinde kaç defa ispatlanmış. İnsan otohipnoza giriyor. Otobrinize girmek demek boşluğa düşmek. Yani konuşulanı anlamamak demektir. Orada kendin Allah'la sabit olacaksın. Evet. İç dünyada, dış dünyada da kulak anlama, duyma, duyuş, duygu, yani içselleştirmeyi anlatan ifadeler bunlar. Duymak. Ve hüissemi'ül alim, ve hüissemi'ül basir. İşitmek önce geliyor. Evet. İlim ve görmek ondan sonra geliyor. Bunlar hep. Yan yana koyup değerlendirmelerini yaparken ona göre böyle kalitatif, kantitatif değil, kalitatif böyle sıfatlara yönelik, kaliteye yönelik, bunlara yönelik değerlendirmeleri yapmak lazım. İşte bu şekilde talebeler dinler. Dinlerken onların şuur altlarına Mesaj bir benim. dikkat edin. Bilinç altı, sapkonsiyans manipülasyon yapmaya çalışıyorum ama dikkat edin. Ben bir kumar oynamayı da anlatabilirdim. İçki içmeye de anlatabilirdim. Mayoyla denize girmeyi de anlatabilirdim. Ben Allah'ı fakir, Allah'ı sevmeyi anlatmaya, şuur altındaki bu manipülasyonu müspetünde kullanmaya çalışıyorum. Uyandığı zaman hocam Kur'an okuma zevkimiz artıyor diyor. Gece tercihde kalma zevkimiz artıyor diye. Biraz daha olaylara daha sakin bakar hale geldik diyor. Niye? Huzur bulduk diyor. Ha, i̇şte, adı, diyor. Sohbetin gayesi bu. Evet. İnsibak ve Rengini almak ve in, ikaz evet. ve yansıma buna modern psikolojide işte bir tür yansıma, işte projeksiyon, yansıtma. Ben halimi yansıtıyorum. Evet. Burada mikrofonun başında da dinleyicilere köşe karşımda olsalar da beni dinlerken lütfen sahabe-i kiram, peygamberi nasıl dinliyorsa sohbet dinlemenin adabı var. O sünnete uyarak sünnet sineye uygun dinleyin diyesim geliyor. İç aleminde Allah'ı yaşayacaksın dışarıda da sohbetle bütünleşeceksin. Sohbet bundan ibarettir ve huşudur ve baş öne eğecektir. Evet. Baş öne eğik olacaktır. Karşıda sohbet edene bakılmaz. Kitaplar böyle yazıyor. Ben bilmiyorum. Yani şekil bu. Ve bunu da anlatmak lazım. Yeni gelenler anlamıyor. Vay başını evine, eğiyor, uyuyor, bilmem ne falan. Onlar da anlamıyorlar. Bunlara oturup bu konuştuklarımı uzun uzun bir anlatmak lazım. Ondan sonra anlayacaklar ha. Bu bir eğitimde kaliteyi artırmak üzere anlayış kabiliyetini anlayış kalitesini yükseltmek üzere yapılan bir uygulamadır bunun amacı bu Kesinlikle, çünkü yani. göz insanı dışarı taşır halbuki yapılan konuşma ve sohbet içe doğru bir faaliyettir yani including bir faaliyettir excluding değil içe doğru, faaliyet. i̇çe doğru faaliyettir o da kulakla olur evet. ve allah Teala Teala Semih-ül Basir Semi alim". işitme önce geliyor ilimle ondan sonra diğeri geliyor bunu biraz, e, üzerine biraz çok durmak lazım. Çünkü e, yani batıda bunlar yavaş yavaş, bunların üzerine çok çalışmalar yapılıyor. Anlama kabiliyetini yükseltmek, şuur altındaki bir takım müspet e, manipülasyonlarla, Efem söyleyeyim şuur altı oynamalarıyla, mesela biz Allah, Allah, Allah diyoruz. Bir nevi otohipnotik meditasyon ve şuur yapılanmasını biz kendimiz yapıyoruz. Ne inşa ediyoruz? Allah. Allah inşaat. e, bu inşaata Hacı Bayram Veli Hazretleri yazdığı şiirde diyor ki e, Şakirtlere taş yonarlar, yonarlar üstü adas yonarlar. Ne yaparlarmış? E, şehir inşa ediyorlar. Şehir dediği kendi kalbidir diyor. Şar dedikleri gönüldür. Şehir dedikleri gönüldür. Ama taş yonar diyor, taş. Topraktan değil, taştan ev yaptırıyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Yani celal terbiyesi gösteriyor. Toprak terbiyesi değil. Hacı Bayram Veli Hazretleri celalli bir zat. Onun için Şakirtlere taş yonar. Topraktan tuğla yapar demiyor. Taştan yapıyor binayı. Neyi? İnsanı sert riyazetlerle kurban etmeye kalkıyor. Öğleden imtihanlardan geçiriyor. Evet. elemeine yönlendiriyor. İlimle beraber diyor. Tembelliği yasaklıyor. İmece usulü toplu olarak yardım etmek ve tarlada, burçak tarlasındaki ekinin kaldırılmasını toplu olarak yapmak, kolektif çiftçilik hareketleri... E, Hacı Bayram zamanında bunlar ve daha niceleri var sayamadığım evet. neler neler var ve hareketli böyle e, aktif bir e, sufizm bugün elhamdülillah o aktiflik bugün de var yok diye yalan söyleyenler var hayır yalan değil bugün sufizm bu en kötü günlerini yaşadığımız şu dönemde bile sufizm hala dikkat edin hala aktiftir Tabii. hala canlıdır bunun delili şu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı 5600 tane vakıf var. Yani STK, Sihir Toplum Örgütü var. Dernekler bazında değil, vakıf bazında konuşuyorum. Vakıf, fakirlere yardım eden, talebelere burs sağlayan, yoksullara ilaç veren, ihtiyaç sahibine ekmek veren, evet. parası olmayana para veren, odunu kömür olmayana odun kömür veren. 5600 tane vakıftan bugün 3500-3600 tanesi tasavvuf cemaatlerine ait. Hani yatıyordu. Hani öyle söylüyordunuz. Utanmadan yalan söylüyorlar. Bunu ilk defa bu çalışmayı 1992'de Gencay Şaylan yaptı. Evet. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doçentti. Liberal bir görüşlü bir arkadaş. Emekli oldu. Şimdi yaşı 72 falan öyle zannediyorum. 6 evet. ay buna çalıştı. Bir de baktı ki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı Türkiye'de vakıfların sayısı. O zaman 4500'dü. Baktı ki sayı Neredeyse yüzde altmış, yüzde yetmiş oranında tısavvuf cemayetlerine ait. E biz de kalkıyoruz. Tısavvuf cemayetlerine aktif değil, pasif, yatan, uyuyan, oturan adam diye tarif ediyorlar. Zamanımız tısavvuf zamanı değildir diye yalan söylüyorlar. Ve bunu de söylerken de utanmıyorlar. Yani. Ama gerçekliğe aykırı. aykırı. Gerçeklik evet. bu değil ki. Evet. Yani en zayıf olduğu zaman, şu zamanda bile tısavvuf, so sosyoaktif olarak üzerine düşen görevi bir Toplumun inşasında, medeniyet inşasında tısavvufun rolü olarak bir akademiyer dergisinde bir özel sayı çıkaracağız. Biliyorsunuz Haziran ayında İnşallah. bununla ilgili bütün akademisyenleri harekete geçirdik. İşte bu hareketlilik, bu canlılık tısavvufun içten gelen ve özden gelen kendine dayanarak yani Allah'a dayanarak ortaya çıkışından başka bir şey değildir. Ne Ahmet'e dayanıyor ne Mehmet'e dayanıyor. Ve parayla satın alamıyorsunuz. Evet. Üç kağıtçılık yapamıyor. Ama menfi yönleri de tabii kaliteli derviş çıkmadığı için yanlışlıklar da icabında olabiliyor. Bizde de olabiliyor. Kaçınılmaz hocam. E, tabii normal, kaçınılmaz. Normal bir şey. Bunlar hep değerlendirmek lazım. Evet. yani Bunlar boş şeyler değil vahiy için. Evet, Burada dediğimiz gibi bu yolda makam elde etmek üzere ilerlemek isteyen kimse evet. iyi niyetle bu gayretini yerine geçirmesi lazım. Yani ihlaslı olması lazım, Tabii. samimi olması lazım. Gücünü kendi işinde inancındaki Allah'ından alması lazım. Evet. Siz i̇şte zikirde ismindeki o Allah'ı güçlü bir şekilde inşa etmektir. Siz o Allah'ı inşa ederseniz, içinizde, imanınızda inşa ettiğiniz Allah'tan güç alırsınız. Evet. Cihatçı hareketler. Efendimiz söylemin bakıyorsunuz. Yok cihat, mihat, cihat ama seni seni motive edecek kalbindeki Allah ne kadar büyük, ne kadar kaliteli bir Allah var, seni motive edebilecek bir iman gücü var mı? Zikir işte bu, 700 tane Kur'an ayeti geremez var zikirle ilgili. Niye? İçimizdeki Allah'ı inşa etmek, büyütmek. Evet. Ümmet-i Muhammed'in derdiyle uğraşacağız diye Mevlana Hazretleri, Ahmet bin Feridun Spehsalar, ben 11 sene Mevlana Hazretlerine hizmet ettim, uyku yuduğunu görmedim diyor. Niye? ümmet Muhammed'in problemleri meşgul. Gece her gece 3 saat oturduğu yerde... ...kımıldamadan durur, mürakabe yapar... ...Allah'a dalardı diyor. Allah. Allah. uyumazdı diyor. Hiç uyku yok diyor. Evet çok zor bir şey tabii. Evet, ama işte sağlık terbiyesi onun için lazım. Anlamayanlar bunun için anlamıyorlar. Yani bu... ...bizim... ...o Mustafa Merter'in ...900 katlı insan adlı eserinde... ...insanoğlu o kadar savrulmuş ki yazık. Bu... Allah'ın inşasına maneviyatın inşasına o kadar ihtiyaç var ki insan doğru o kadar savrulmuş ki 900 katlı insan kitabının 431 numaralı sayfasında evet. Sayın Mustafa Merter Bey şu olayı anlatıyor San Francisco'da Amerika'da Haiti Oysbury semtinde karşılaştığı ve kendisinden bir şey isteyen böyle sefil hipiler var böyle dilenerek geçiniyor Böyle bir aciz insanlar. Esrara boğulmuşlar. Efendim söyleyeyim. Herhangi bir iş, iş güç yok. Böyle... ...tuhaf insanlar. işte böyle. Evet. Diyor ki... Arkadan gelen, arkamdan gelen hippi ...önüme geçti. Bana doğru eğildi. Bir süre güneş gözlüklerinin... ...ardından baktıktan sonra... ...ardından baktıktan sonra... Beni hayrete düşüren bir talepte, istekte bulundu. İstediği her şeye hayır, vermeyeceğim, yapmayacağım demeye hazırdım. Ama öyle bir istekte bulundu ki geri çeviremedim diyor. Ne istiyorsun diyor sordum. Hippie bana dedi ki elini uzat, elini bir miktar tutmak istiyorum dedi. Anladım. O kadar. Para istemiyor, ekmek istemiyor. Şefkat evet. istiyor. Dikkat edin elimi tutmak istedi diyor. Evet. Ve bunu geri çeviremedim. İster istemez elimi uzattım. Hiç tanımadım bu hipi. Elimi tuttu. 30 saniye kadar elimi tuttu. Elim onun elindeydi. 30 saniye sonra yavaşça elimi bıraktı. Çok yorgun bir sesle verdiğiniz enerjiden dolayı size teşekkür ederim dedi. Verdiğiniz enerjiden dolayı Çok teşekkür ederim dedi Bunu söylerken de Gözlüklerini siyah gözlüklerini çıkarttı Ve göz göze gelerek Benim gözümün içine bakarak Bunu söyledi Orada kanım dondu kaldım Diyor Niye bana baktığı sırada Ben de onun gözüne baktım Sanki bir ölmüş insanın gözüne bakmış Gibiydim Gözleri bomboştu İşte onun bu ifadeleri Sayın Mustafa Merter Bey'in bu ifadeleri modern çağ insanının içinde bulunduğu manevi boşluğu yansıtması bakımından önemlidir. Hayatının manasını, anlamını kaybeden modern çağ insanı sorunlarını çözmek için psikolojinin kapısı önünde boşuna beklemektedir. Erik Fromm'un yazdığı İnsanlığın Geleceği adlı kitapta ki Altınluluk Dergisi'ne önümüzdeki mart ayı sında Şubat evet. veya Mart ayında yayınlanmak üzere makale hazırladım Eric From'un insan insanın geleceği kitabında da bu aynı şey ifadeyi kullanıyor İnsan özünden savrulmuştur diyor yani sabitini kaybetti demek istiyor ya Dedi ki sabitle ayakta tutuyoruz evet. o da Allah'tır öylesine ki Artık insanlar her şeyi parayla değerlendiriyor. Modadan giydiği elbiseye göre değerlendiriyor. Dışa bakıyor. Ve herkesten iki yüzlülük bekliyor. Diyasasif kişilik oluşumu. Sekiz kişilikli, altı kişilikli, çok kişilikli şizofren insanlar yetiştiriyor modern batı, modernite. Evet. Ve insanlar artık robot haline gelmeye başladılar. Ve beynel mülel güçler bu insanın robotlaşmasına bilerek çanak tutuyorlar. Şefkat yok, merhamet yok. Dünyanın anlamında. biliyorsun, Duygusal. dünyanın üst aklı evet. Yahudi santiriktir, Jew santiriktir. Çünkü Henry Ford'un International Jew, beynel Yahudi adlı kitabında aynen şöyle söylüyor Henry Ford. Amerikan milliyetçisi olarak Yahudilerle çok çarpışmış. Evet. Yazmış olduğu Beynel Yahudi adlı kitabında da bu şekilde ifadelerde bulunuyor. Diyor ki Yahudiler yayınladıkları özellikle 19 maddelik Siyon protokolü orada insanlar müzeye sevk edin diyor. Kafası boşalsın diyor. Ve yerli müzik olmasın diyor. Teneke müziği, rock and müzik, tıngır tıngır müziği non-ritim, müzik faydalı müzik yok, yani. faydalı. yıkıcı, ruhu yıkan yıkıcı. yani ruhu insan ruhunu insanı monster yani canavar yapan müzik insanı intihara sürükleyen müzik, başka ne yapın ve insanları içkiye sevk edin diyor ve insanları uyuşturucuya sevk edin diyor, fuhuşu yükseltin diyor Ahlaksızlığı yayın diyor ve kumarı yayın, sefilliği yayın diyor. Ve insanın dinden uzaklaşmasını sağlayan kurgularla onların önüne çıkın diyor. Bunlar hep International Jew adlı eserde, Beyner Yahudi adlı eserinde Amerikan milliyetçisi Henry Ford çok güzel anlatmış ondan gibi köleleştirirsin yani adamı. Şu anda da bütün dünyada hala bu üst beynin yapmış olduğu bu uygulama devam ediyor. Evet. İşte insanın kendinin kendisine uzaklaşması. Erik Fromm da aynı şeyi söylüyor. Steiner, Rudolf Steiner. Adamıza hayran kaldım. İşte hem bir filozof, hem psikolog, hem de din adamı Rudolf Steiner. İşte Alman asıllı Hayatı boyunca işte kaç sene 70-80 sene yaşamış Her yere konuşmaya gitmiş Hep maneviyeti anlatmış Maddeciliğe karşı çıkmış Batının çöktüğünü görmüş 1900'lü yıllarda Evet Batının çöktüğünü görüyor Şöyle bir baktım Hayatını inceledim 50 bin konferans vermiş 50 bin, 50 bin. 50 bin. Evet. 1990 senesi ile 2000 senesi arasında tuttuğum konferanslara yazardım. Çetelen vardı benim. 2000 senesinden sonra bıraktım. Artık bundan sonra Allah bilsin diye. O 1990 senesi ile 2000 yılı arasında ve yapmış olduğum sohbetler, konuşmalar, işte her tarafa giderdi. Ki. Böyle bir Alperen zihniyetiyle böyle. Her tarafta konuşurduk. İlkokul çocuklarına, ortaokul çocuklarına, erkeklere, kadınlara, üniversiteli gençliğe, esnafa, bürokratlara, askerlere, yargıçlara, yargıtay hakimlerine. Ta bundan 20 sene öncesini konuşuyor evet, Allah razı olsun. Şöyle tuttum, çeteliğe baktım. 10 senede ben yaptığım konuşma 9 bin. Maşallah. Yani fakültede verdiğim derslerin dışında yaptığım 9 bin. Onun için şimdi ona alışmışım da akşamleyin eve oturduğun zaman telefonu açıyorum. Aytekin yavrucuğum bu akşam böyle konuşabilecek yavrucuğum bu akşam boşum. Pek evet. boşluğum olmuyor da olduğu zaman açıyorum. Hocam şuraya giderseniz iyi olur diyor. Arabasına atlıyor beni götürüyor. Evet. Alışmışız biz buna ve bu sistemi de bu şekilde devam ediyoruz. Ama bu papaz bir ömür boyu 50 bin konuşma yapmış. İdealizmine bakın. Evet. Ve mücadelesi dinsizliğe karşı mücadele. Bazen yani bizde gayret eksikliği görüyorum ben kendimde. Estağfurullah. Ve sizler de biliyorsun etrafında olan diğer öğretim üyesi arkadaşlar. Bizim kürsüde 8 tane insan var. Hepiniz harekete geçirmeye çalışıyoruz. Evet, Ve hepiniz koşturmaya çalışıyorsunuz. Bu dinamizm olmazsa olmaz. Evet. Onun için uyuşuk dervişli bir değil. Hareketli action. Yani aksiyoner. Hareket, hareket halinde olan. E, derviş istiyoruz. Çünkü innefil hareket ile bereketen. Harekette bereket vardır. Hem maddi bereket var hem de manevi bereket var. Bunları boşa geçirmemek lazım. Bakın insanlık niye muhtaç? Bir Hristiyan bile olsa bundan da mesulüz biz. Evet. Amerika'nın San Francisco şehrinde işte Sayın Mustafa Meriter'in başından geçtiği gibi şey yaptı diyor. Yani elimi tuttu 30 saniye. Bir enerji almış. Teşekkür ederim diyor. Gözlüğünü çıkarttı, gözüne baktım, ölü gözü gibiydi. Yani zombileşmiş beyim. Dibe vurmuş yani. Dibe vurmuş Çok artık. Aldık. Yazık. Şefkat, bunlar e bunlar İslam'ın mesajını beklemiyor mu? Şefkat Bey, merhamet bekliyor. Bunun için Avrupa'ya sık sık gidip gelmek istiyorum ben. Yani vücudum da artık eski gibi müsaade etmiyor. Yaşım geldi yetmişe. Yani o şeyim de kaydı, eski gücüm de kalmadı. Tamam, Vücudu, ellisi gitti. Ama işte bu örnekleri ki bizim birinci örneğimiz peygamberimiz hiçbir boş vakit geçirmemiz Feyza, ferahat, fensap ve ila rabbike feletrab. Hem hizmette yorulacağız, dünyevi hizmette hem de ahiret hizmetinde. Dünya işine bıraktığı zaman ahiret işinde yorulma manasına geliyor. Birinci yorgunluk, ikinci yorgunluk. ikinci yorgunluk fensap insanı kemalatta yukarılara sıçratıyor. Feyza ferahatı nefisle alakalı. Fensap ruhun tasfiyesine alakalı. Sonuç ilâ rabbike fârgâp. Allah sonuç. Allah'a yönel. Tabi birisi dışa ait. Sen hürühim âyâtinâ ait. Fensap da ve fi enfisihim enfise ait. İçe ait bir olay. Sonuç ilâ rabbike fârgâp. Hatta yetebeyen olum ennevül hak Füsüle süresi ayet 23. Onunla alakalı bir bağlamı var onun. Evet. Hizmete koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Yoruluyoruz. Yorulunca yatmıyoruz. İkinci bir yorgunluğa koşuyoruz. Birinci yorgunluk nefsi adam ediyor, ikinci yorgunluk ruhu adam ediyor. Birisi tiskiye nefs feyza ferat tiskiye te nefs fensap ise tassiye ruh. Tassiye ruhun tasviyesi. En sonunda ne oluyor? Hatta ya da beyne en nevlak ve hatta ve ilâ rabbike fergap oluyor. Rabbine rağbet et. Biz evet. bu insan tipolojisini nasıl oluşturacağız bilmiyorum. Evet Allah razı olsun hocam. Evet, vaktimiz de doldu. Muhterem dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bir programda sonuna geldik. Bir, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.